Babul Hülmi ve Anaat ve Rıfk. Bu ya da Hilm. Hilim demek arkadaşlar, insanın öfkelenmemeye çalışması, öfkelenmemek için kendini kontrol etmesi. Yani biz buna Türkçe'de daha çok ne diyor? Yumuşak huylu olmak yani. El hilm Ve Anaat. Acele etmemek, ağır başlı olmak, yavaş davranmak. Ve Rıfk latif olmak, yumuşak olmak, lütufkar olmak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Vel kaziminel gayz." Allah Teala takva sahibi olan insanları sayarken bizlere onun özelliklerini anlatırken diyor ki Allah Teala, "Na'banlar öfkelerini hapsedenlerdir onlar. Vel afi'in al-nas." Vel afi'in nas İnsanlarıdan insanları affeden kimselerdir. Falafin anin nas. Allahu yuhibbu'l muhsinin. Allah Teala muhsin olan, ihsan sahibi kimseleri sever. Tabii bu ayetin al İmran suresinde 133. ayet, 134. ayet öncesi var. Allah Teala diyor ki: "Ve sari'u ila magfiratin min Yarışın, koşuşun. Nereye? "İla magfiratin min rabbikum." Rabbiniz katından bir mağfirete, bir bağışlanmaya koşuşsun. Yarışın. Ve cennetin arduhasemâvâti vel ard. Genişliği yerler ve gökler kadar olan cennete doğru yarışın. Yarışacaksınız arkadaşlar. U'iddet lil muttegîn. Öyle ki bu cennetler kimler için hazırlanmıştır?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 Hem da bollukta, mutlulukta, hem darra, sıkıntıda harcamak. Tamam Başka bunlar kimler? Vel kazimine'l gayz. Gayzlarını, öfkelerini ne yapan? Hapseden, tutan. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Hilm. El hilm. Halim selim deniyor Türkçe'de. Halim selim. Vel afine'nin nas. İnsanları affeden. Bakın adamın şeyi aff. Affediyor ya Büyüklüktür arkadaşlar. Tabi af çok affın şöyle bir şeyi var ee, kriteri var. Allah talib diyor ki hemen affa ve asla ha kim affeder ve affederek ıslah ederse eğer senin affetmen sonucunda adamın azgınlığı taşkınlığı artıyorsa bu affetmek hoş bir şey değil arkadaşlar. Bakıyorsun ki adam sorumlu oldu ailesi olabilir, çocuğu çocuğu olabilir.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 Damarda geziyor. Öfkelenmiş. O anlık saçma bir şey. Yani şöyle aklı selim olan bir halde olsa düşünse der ki ya bunu yani ne yapıyorum ben ya, yani? Değil mi? Aleyhisselatü vesselam onun için bir sahabeye geliyor. Hadis gelecek. Bana diyor ki tavsiye et ey Allah'ın Resulü. Aleyhisselatü vesselam diyor ki la taglap. Kızma öfkelenme. Adam haberle tekrar diyor, Tavsiye et la taglap. Hayır öfkelenme. Sürekli Aleyhisselatü vesselamın tavsiyesi ona? Öfkelenme öfkelenme öfkelenme öfkelenme. Yani gazap böyle bir şey.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 tanımını boşama anlamına gelecek olan kelimeler. Ya bakıyorsun bir kimsenin namusunu lekelemek olan ve bunun karşılığında had cezası gereken şeyler çıkıyor biliyor. Demek ki Helim sahibi olmak lazım Helim. Az sonra gelecek hadisi Allah Teala diyor sende iki tane huy var onu çok seviyor diyor. Birincisi Helim ikincisi ney? L ağır başlık, telaş yok, acele yok, acele yok, telaş yok. Üçüncüsü de refk, yani yumuşak huylu olmak, lütufkar olmak, latif olmak. Aleyhisselam dedi ki, bir şeyde refk varsa, lütf, latiflik varsa, lütufkarsa, o şeyde yumuşaklık varsa, onu süsler diyor. Bir şeyde onuf, şiddet varsa, onu diyor ne var kötüleştirir, kötü gösterir. Evet, allah Teala diyor ki huzil affe. allah Teala diyor ki affı al. Yani ne demek affı al? İnsanlardan sana karşı yapılan, sana karşı sağdur olan tasarruf ve hareketlere karşı sen neyi al? Affı al. Yani af yolunu seç. Adam sana yanlış yapmış. Tamam mı? Sen ne yapma? Onu hemen cezalandırma. Af yolunu seç ve amur bilgurf, olan şeyi emret. Dinde, şeriatta, örfte megruf olan şeyi emret. Ve ağrıt anıl cahilin. Allah Teala ne diyor bakın, ağrıt anıl cahilin. Cahil olan kimselerden ne yap? Yüz çevir. Demiden dedim ya. Bazı insanlar var adam tartışmayı seviyor ya. Bir saat o cahille kapı içeri açılıyoruz, Sen mi açılıyor. Veyahut da dini bir usulda Sen şeyh şey Albani rahim e olan dediği gibi diyor ki, Sünneti beyanet, beyin, sünne, o muşiş. Sünneti beyan et, açıklama git. Sünnet böyle de. Onun adından da saatlerce oturup, 3 saat, 4 saat bazı insanlar var, Tartışma ise işte. Saatlerce onu tartışıyor. Bakıyorsun ki belli bir süre sonra kalbe şey çöküyor. Kalbe sertlik çöküyor, kasvet çöküyor. Allah Teala diyor ki, hiç haseneyle, iyiliklerle, itaatle, kötülükler, seyyiyeh, hiç bir olur mu? اِدْفَعْ بِلَّتِهِ اَحْسَنُ Diyor ki, bir şeyi savuşturacağın zaman, def edeceğin zaman onu nasıl defet diyor allah Teala bize. En güzel şekliyle. فَاِذَا لِلَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا عَدَاوَ Eğer böyle yaparsan, bakın allah Teala'nın bize tavsiyesi arkadaşlar, nasihatleri. En güzel bir şekilde def edersen bir musibeti. Diyor ki, seninle aranda düşmanlık olan insan, bir de bakarsın ki ne olmuş? وَلِيُّنْ <gülüyor> حَمِيمُ Ne olmuş arkadaşlar? Yakın, sıcak bir dost olmuş. allah Teala öyle diyor.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 ulaşan necaset idrar gibi böyle sıvı şeyse, su dökerek içinde kaybolacaksa olacaksa, o şekilde gider. Ama katı, gayita gibi, kaka gibi böyle dışkıysa, onun oradan su dökerek değil, ne yapılması gerekiyor? Kaldırılıp atılması gerekiyor. Ortadan kaldırılması gerekiyor yani. Tabi Aleyhisselatü Vesselam böyle davranınca, adam bedevi adam. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar hakkında bahsederken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 Diyor ki Ali'ler... Aleyhisselatü diyor ki sizlerden birisi diyor, böyle bir şey yapacağı zaman ne yapsın o tükürüğünü ya elbisesine silsin ya da ayakkabısının altına tükürürsün. Eskiden tabi camilerde ne yok? Halı yok. Toprak var. Sizler demiş namaza durduğu zaman Allah onun karşısında olurdu Aleyhisselatü Sakın da tükürmeyin diyor, şey yapmayın. Tam böyle namaz kılanların kıble tarafında adam Peygamber'in tükürük görmüş. Algamı tükürük. Aleyhisselam kızıyor.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 Adam yıllarca senin içinde, senin yanında. Öğretiyorsun, öğretiyorsun. Hala ne var? Aynı o kelalık var. Aynı şey var. Ne yap ona? Ona biraz çıkış. Ona biraz şeyin haddini öğret. Yani bu ikisini ne yapmamız gerekiyor? Ölçülü yapmamız gerekiyor. Diyor ki Allah Zala وَمَا ha اِلَّا الَّذ۪ينَ sabaru. Yani en güzel bir şekilde def etmek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 Bu da öyle bir şey diyor Allah Teala diyor ki ancak buna sabredenler sabır gösterenler ve ancak Allah katında büyük payı olanlar kavuşturulur. Başka bir de diyor ki Şura suresi veli men sabara ve gafara kim sabreder ve örter bağışlarsa inne zalike lemin azmül umur işte bu Allah katında azimetli işlerdendir. Büyük işlerdendir. Sabretmek ve affetmek, bağışlamak.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 İlk hadisi alalım. Öyle dersimizi sonlandıralım. i̇bn Abbas radıyallahu anh diyor ki, ''Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li eşec abdül kays.'' Aleyhissalatü vesselam, bu sahabe kabilesinin ben o kays, kays oğulları zannedesem, ya da abduşems, şems, Şems kabilesi. Kabilenin lideri, kabilenin reisi. Medine'ye geliyorlar bunlar. Tabi peygamberimizle aralarında Mudar kabilesi var. Problemli bir kabile. Her zaman gelip gidemiyorlar. Gelmişler Medine'ye. Rivayetler diyor ki bu sahabe geliyor böyle ağırbaşlı bir adam. Hem kabilenin reisi. Herkes demelerini bırakıyor. Koştura koştura peygamber aleyhisselatü Vesselam yanına gidiyor. Bu ise iniyor. Devesini bağlıyor. Üstünü başını değiştiriyor. Ağır ağır. Güzel bir şekilde peygamberin yanına gidiyor. Peygamberimiz bunu görünce diyor ki ey diyor Abdil Kays Sende diyor iki tane haslet var. Sende diyor iki tane güzel huy var. Bu iki huyu diyor allah Teala çok seviyor. Nedir o? El-hilmu vel-ena'etu. El-hilm, böyle öfkelenmemek, öfke anında kendine sahip olmak ve ağır başlı olmak. Yani adam gelmiş baksana, Peygamber'e Medine'ye, devesini bağlamış, en güzel kıyafetlerini giymiş, aleyhisselam yani ağır ağır gelmiş. Tabi, Yumuşak huylu olmak arkadaşlar vur ensesinle demek değil. Hadislerin rivayetinde diyor ki, kavminize gittiğiniz zaman diyor, ne abın, İslam'a davet edin. Buna beyat alıyor lèsatü sünan. Diyor ki bu sahabe, şayet diyor buna karşı çıkarlarsa onlarla ne yapacağız? Savaşacağız yani. Savaşmanın gerektiği yerde de şey yok arkadaşlar öyle boynu büyüklük yok, dik duracaksın. Tevhide davetle dik, şirki inkarda dik. Orada güzel huylu olayım. Vesvesesiyle şeytan seni kandırıp ne yapmasın sana. Emri bil marufu engellemesin. Abdullah Ahmed ibn Amr rivayet etmiş olduğu bir hadis Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki Allah diyor, "Avamı, vatandaşı tamam mı? Havasın amelinden dolayı ne ve havas ili mehli. Abid kimseler, takvalı kimseler, ili mehli."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 onu inkar etmelere güçleri olmasına rağmen yapmıyorlarsa, değiştirmiyorlarsa Allah-u Teala ne yapar diyor? Havası da, avamı da, vatandaşı da, ilim talebelerinin hepsini ne yapar? Azap eder. Biliyorsunuz hadiste meşhur hadiste, Buhari'ne rivayet etmiş olduğu hadiste Fiten bahsinde Aleyhisselatü Vesselam Helaktan bahsediyor, ümmetinin helak olmasından bahsediyor.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 Bizim aramızda salih kimseler varken yaşıyorlar. Bırakın ölmelerini, kabirlerinde yatmalarını. Hayattayken helak olur muyuz biz ey Allah'ın Ne diyor aleyhisselatü vesselam? Evet. Hangi şartta? İzâ kesur al Pislik, fuhuş, günah çoğalırsa eğer, sizlerin aranızda salihler de olsa ne yaparsınız? Helak olursunuz. Değişmez. Salih kimseler size bir fayda soruyor. Bu hadisten de anlaşılıyor ki, salih kimseler, ilim talebeleri, alimler,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 Özellikle bizler artık şirki öğrendik, tevhidi öğrendik, öğrenmeye devam ediyoruz. Haramı helali öğreniyoruz. Ne yapacağız? Karşımızdaki insanları azab uğramaması için, onlarla birlikte biz de azab uğramamak için emre bir marufa devam edeceğiz. Bunlarla yetinelim. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse bu baptaki geri kalan hadisleri okuyup şer etmeye çalışalım. Subhanakallahumma <Sessizlik> ve